Kavâidü'l-Erba 4 Murat Müslihan Allah'a hamd Resulüne salat ve selam olsun. Kur'an ve sünnette tevhid ve şirk apaçık olarak anlatılmıştır. İkisinde de herhangi bir kapalılık söz konusu değildir. Çünkü Allah Subhanehu ve Teala insanları ibadette kendisini birlesinler ve şirk koşmasınlar diye yaratmıştır. Allah Subhanehu ve Teala insanları bunun için yaratmışken Bunların net açıklamaması, kapalı bırakması düşünülemez. Günümüzde bazı kimseler, Kur'an'da tevhid ve şirkin kapalı olduğunu, bunların net anlatılmadığını, bu sebeple bir alemin gidip insanlara bunları anlatması gerektiğini savunuyorlar. Bu söz mücessem olup, Fırat'ı atılsa Fırat'ı necis kılar. Nasıl olur da Allah subhanehu ve Teala insanları kendisinden dolayı yarattığı meseleyi kapalı bırakır? Nasıl olur da Allah Subhanehu ve Teala kendisi üzerine insanlardan söz aldığı meseleyi açıklamaz? Bu mümkün değildir. Tarihten beri insanlara kapalı gelen, insanların kafasını karıştıran konuşudur. Bazı insanların hayatlarının bir kısmında tevhid, bir kısmındaysa şirk var. Bunlara Müslüman mı, yoksa müşrik mi denileceği konusunda problem yaşanıyor. Örneğin adam bir taraftan Allah'ın hakimiyet sıfatını iptal ederek kanun yapıyor, bir taraftansa gidip alnını secdeye koyarak alemlerin Rabbi olan Allah'a namaz kılıyor. Veya aynı adam namaz ibadetinde Allah'ı birleyip sadece ona namaz kılarken dua ibadetinde Allah'ı birlemiyor. Namazı sadece Allah'a kılarken duayı Allah'tan başka salih insanlar diye isimlendirdikleri kimselere yapıyor. Böyle olunca da İnsanların bunlara ne isim vereceği konusunda kafası karışıyor. Şeyh de bu problemi gördüğü için bize Müslümanla müşriyi birbirinden ayıran dört kaide yazmıştır. Şimdi tek tek bu kaideleri anlatmaya çalışacağız inşallah. Metin 1. Kaide Bilmelisin ki Resulullah'ın kendileriyle savaştığı kafirler, Allah'ın yaratıcı, rızık verici ve kainatın işlerini düzenleyen olduğunu kabul ediyorlardı. Fakat bu onların İslam dinine girmesini sağlamadı. Bunun delili, Allah'ın subhanehu ve Teala şu sözüdür. De ki, size gökten ve yerden rızık veren kimdir? Yahut, gözlere ve kulaklara malik olan kimdir? Ölüden diriyi çıkaran ve diriden ölüyü çıkaran kimdir? İşleri yerli yerince kim yönetiyor? Hemen Allah diyeceklerdir. De ki, o halde, ona isyan etmekten korkmaz mısınız? Yunus Suresi 31. Ayet. Şer. Bir insanın Allah'ın yaratan, rızık veren, kainatın işlerini düzenleyen, duyu organlarını elinde bulunduran olduğunu bilmesi, onu Müslüman yapmaz. İslam dinine giriş için Allah Subhanehu ve Teala "La ilahe illallah" kelimesini şart koşmuştur. Bu kelime inanılması ve reddedilmesi gereken şeyleri belirleyen bir semboldür. Kişi, Müslüman olurken inandığı ve reddettiği meseleleri tek tek söyleyemeyeceği için, İslam buna delalet eden kelime-i tevhidi, dine giriş için şart koşmuş. Bu kelime iki kısımdan oluşmaktadır. 1- Nefi kısmı. Kişi, La ilahe dediğinde, bunun manası, ben bütün ilahları reddediyorum demektir. 2- İspat kısmı. Kişi, illallah dediğinde ise bunun anlamı Allah hariç demektir. Yani kelime-i tevhidin manası Allah'ın dışındaki bütün ilahları reddetmektir. Dikkat edilirse kelime-i tevhidin nef de ispat ettiği de ilahtır. İlah kelimesi lügat ve ıstılah olarak anlaşılırsa bu kelimenin bize neyi anlatmak istediği de beraberinde anlaşılacaktır. İlah kelimesinin anlamı. İlahun kelimesi Arap dilinde kitabun gibi mastardır. Şu anlamlarda kullanılır. Lisanul Arap'ta İbnül Münzir şöyle der. İlah, kendisine ibadet edilendir. Kim kime ibadet ediyorsa, o onun ilahıdır. Müşriklerin ibadet ettiği putlara da bundan dolayı, el ilah kelimesinin çoğulu denmiştir. Bütün Arap kamuslarının, sözlüklerinin ilah kelimesine verdiği ilk mana budur. Allah subhanehu ve teâlâ Kendisine ibadet edildiği için ilahtır. İlah, kendisi hakkında hayrete, şaşkınlığa düşülen anlamda da kullanılır. İnsan alışılmışın dışında bir şey gördüğünde hayrete düşer. Bu manada Allah subhanehu ve teâlâ için kullanılabilir. Çünkü Allah subhanehu ve teâlâ çok yüce sıfatlara sahip olduğu için insanlar onun hakkında hayrete düşerler. İlah, melce, kendisine sığınılan anlamında da kullanılmaktadır. Bu manada, Allah Subhanahu ve teâlâ için uygundur. Çünkü Allah Subhanahu ve teâlâ da, tüm şerlerden ve sıkıntılardan kendisine sığınılandır. İlah perdelendi, gizlendi anlamında da kullanılır. Bu manada, Allah Subhanahu ve teâlâ için uygundur. Ayette Allah Subhanahu ve teâlâ şöyle buyuruyor. Gözler Allah'ı idrak edemez. Allah onlara idrak eder. En'am suresi 103. ayet. Sahabe peygambere sordu. Ey Allah'ın Resulü, Miraç'ta Allah'ı gördün mü? Peygamberimiz, O nurdur. Onu nasıl görebilirim dedi. Müslim. Allah subhanehu ve Teala nuruyla insanlardan perdelenmiştir. İlah, kendisinde sükûnet, huzur bulunan anlamında da kullanılır. Bu manada Allah subhanahu ve teala için uygundur. Çünkü Allah'ı zikreden, ona dua eden huzur bulur. Dikkat edin. Kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olur. Rad Suresi 28. ayet. Istılahta. İslam şeriatı Arap diliyle indirildi. Şeriat Arap dilinde olan bazı kelimeleri olduğu hal üzere kullandı. Bazı kelimeleri Arapların kullandığı manadan daha geniş anlamda Bazılarını ise daha dar anlamda kullandı. Şeriat, Arap lügatında olan bütün kelimeleri moda olduğu gibi kullanmamıştır. Bunun iyi bilinmesi gerekir. Şayet şeriatta var olan kavramlara Arap dilindeki anlam olduğu gibi verilirse, ortaya yanlış sonuçlar çıkar. Bid'at taifelerinin en belirgin özelliklerinden bir tanesi, Arap lügatı üzerine ciddi anlamda yoğunlaşmalarıdır. Onlar, İslami kavramları Arap lügatıyla anlamaya çalışırlar. Böylece İslami kavramları asıl anlamlarından saptırırlar. Günümüzde var olan en büyük sıkıntılardan bir tanesi de kavram kargaşası diye isimlendirebileceğimiz bu sıkıntıdır. Her ne kadar insanların elindeki kavramlar İslami olsa da içeriği İslam'ın istediği gibi doldurulmamaktadır. İnsan istikamet üzere olmak için emir olunmuştur. Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyuruyor. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Hud suresi 112. ayet. İbni Kayyım şöyle der. Şeytan Allah'a onların hepsini saptıracağım diye söz vermiştir. Şeytan insanı ya ifrata ya da tefrite düşürerek istikametten saptırır. Hangisini yapabildiyse insandan istediği payı elde etmiş olur. Şeytanın insanı ifrata veya tefrite düşürerek yaptırdığı yollardan bir tanesi de lügavi kullanımları şer'i kullanımlardan ayırmaktır. Bu konuda hem ifrata hem de tefrite birkaç örnek vererek konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayalım. Salat, namaz kelimesi Arap dilinde dua anlamında kullanılır. Şeriat bu kelimeyi dua anlamında kullansa da genel olarak bu kelimeye tekbirle başlayan, Selamla biten, kendisine özel bazı söz ve fiillerin olduğu bir ibadet manasını yüklemiştir. Örneğin, bir mübdedi, salat kelimesini Arap dilinde var olan dua anlamında kullanarak şöyle diyor. Ben Allah'a dua ettiğimde namaz kılmış oluyorum. Ondan dolayı ekstradan namaz kılmama gerek yok. Bu doğru değildir. Çünkü her ne kadar bu kelime Arap lügatında bu anlamda kullanılsa da, şeriat buna başka bir anlam yüklemiştir. Örneğin, Allah subhanehu ve Teala şöyle buyuruyor. İnsanı alaktan yarattı. Alak suresi 2. ayet. Alakın kelime manası, kan pıhtısı demektir. Bir bid'atçı şöyle diyor. Aslında alak kelimesi, alakadan gelmektedir. Arap dilinde de bir şeyin bir şeyle alakasının olabilmesi için, temelinde sevgi olması gerekir. O zaman Allah insanı sevgiden yarattı. Peki sonuç? Herkesi seveceğiz. Yahudi, Hristiyan, Müşrik fark etmez. Herkese karşı sevgi besleyeceğiz. Dikkat edilirse bu mübdeli bu sonuca lügatla ulaştı. Örneğin velanın kelime manalarından bir tanesi yakınlıktır. Adam buradan yola çıkarak şöyle diyor. Müşriye gülen, onunla aynı evde oturan, ona yardım eden, onunla ticaret eden herkes küfre girer. Çünkü vela kelimesi yakınlık manasındadır. Kişi bir müşriye bunları yaptığında ona yakınlık göstermiştir. Ondan dolayı küfre girer. Dikkat edilirse kişi bu ifrata lügatla ulaştı. Oysa bunların hiçbiri şeriat tarafından küfür olarak kabul edilmemiştir. Bilatçılar böyle sapık fikirlere Arap dilini şeriattan kopararak ulaşıyorlar. Bizim bir kaide olarak şunu bilmemiz gerekir. Şer'i kullanımlar her zaman lügavi kullanımların önündedir. Şeriattaki kullanımla lügattaki kullanım çakıştığında şeriattaki kullanım kabul edilir. Çünkü dilin sahibi Allah'tır. İstediği kelimeye istediği anlamı yükler. O hangi anlamı yüklemişse bizim kabul etmemiz gereken anlam odur. İslam şeriatı ilah kelimesinin lügat anlamlarının içerisinde kendisine ibadet edilen anlamını seçmiştir. Kur'an'dan, sünnetten ve sahabe anlayışından buna işaret eden deliller şunlardır. Kur'an'dan 1. Allah Subhanahu ve teâlâ şöyle buyuruyor. Onlar kendilerine bir kuvvet olsun diye Allah'ın dışında ilahlar edindiler. Hayır, asla. O ilah edindikleri, onların ibadetlerini yalanlayacaklardır. Meryem suresi 81 ve 82. ayetler. Allah Subhanahu ve teâlâ, 1. ayette bazılarının bazılarını ilahlar edindiğini bildirmiş. Sonra da bu sahte ilahların kendilerine yapılan ibadetleri inkar edeceklerini söylemiştir. 1. ayette ilah kelimesi kullanılırken 2. ayette ise onun yerine ibadet kelimesi kullanıldı. Bu da ilah ile ibadetin aynı anlamda olduğunu gösterir. 2. Bütün peygamberler kavimlerine geldiklerinde şöyle demişler. Ey kavmim! Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Araf suresi 73. ayet. Peygamberler ilk olarak kabimlerine Allah'a ibadet edin diyorlar. Devamındaysa Sizin ondan başka ilahınız yoktur demişler. Bu da bize açık bir şekilde ilahın ibadet edilen anlamında olduğunu gösterir. 3. Allah Subhanahu ve Teala bize müşriklerin de Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem davetinden bunu anladığını anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara la ilahe illallah diyen dedi. Onlar bunu şöyle anladılar. Sen bize tek Allah'a ibadet edelim, atalarımızın ibadet ettiklerini bırakalım diye mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerdensen haydi bizi tehdit ettiğin azabı getir dediler. Araf suresi 70. ayet. Yani müşrikler ilah kelimesine ibadet edilen olarak anladılar ve Allah Subhanahu ve Teala onların bu anlayışına karşı çıkmadı. Sünnetten. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim la ilahe illallah der ve Allah'ın dışında ibadet edilenleri inkar ederse onun canı, malı haram olmuştur. Hesabı da Allah'adır. Müslim Hadisin başında peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim la ilahe illallah derse buyururken devamındaysa Allah'ın dışında ibadet edilenleri inkar ederse buyuruyor. Demek ki nef ettiğimiz ilah Allah'ın dışında kendisine ibadet edilendir. Sahabeden 1. Cibril peygamberimize gelip bana İslam'dan haber ver dediğinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle demiştir. İslam, kelime-i şehadeti söylemen, namaz kılman, zekat vermen, oruç tutman ve hacca gitmendir. İmam Müslim'in rivayetinde ise şöyle geçer. Allah'a ibadet edip ona şirk koşmaman. Elimizde aynı konuda iki rivayet oldu. Bu durumda önümüzde iki seçenek var. Ya diyeceğiz ki peygamberimiz döneminde bu olay iki defa yaşandı, Peygamberimiz her birinde farklı cevap verdi. Ya da diyeceğiz ki, bu olay bir kere yaşandı. Sahabe rivayet ederken, farklı farklı rivayet etti. Birinci seçenek olamaz. Çünkü bu olay bir kere yaşandı. O zaman sahabe, farklı farklı rivayet etti. Peki sahabe neden böyle yaptı? Çünkü sahabenin yanında ilah kelimesiyle, ibadet kelimesi aynı anlamdadır. İki lafız arasında fark olmadığı zaman, Dileyen, dilediği lafsı kullanır. 2. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İslam beş şey üzerine bina edilmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmek, namaz kılmak. Buhari, Müslim. İmam Müslim'in rivayetinde ise şöyle geçmektedir. Sadece Allah'a ibadet edip, onun dışındakilere ibadet etmemek, namaz kılmak. Demek ki sahabenin yanında, Allah'tan başka ilah yoktur cümlesiyle, sadece Allah'a ibadet edip, onun dışındakilere ibadet etmemek cümlesi aynı anlamdadır. 3. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Muaz'ı Yemen'e gönderdiğinde ona şöyle diyor. Onları Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahadet etmeye çağır. Müslim Başka bir rivayette ise bu hadis şöyle geçmektedir onları Allah'a ibadet etmeye çağır. Demek ki sahabenin yanında, Allah'tan başka ilahın olmayışıyla Allah'ı ibadette birlemek aynı şeyler. Ondan dolayı farklı lafızlarla aktarmışlar. 4. Firavun kavminin önde gelenleri dediler ki, Musa ve kavmini bu toprakta, Mısır'da bozgunculuk çıkarmaları, seni ve ilahlarını terk etmeleri için mi serbest bırakacaksın? Araf suresi, 127. Ayet Sahabeden İbni Abbas radiyallahu bu ayeti ''Senin ilahlığını terk etmeleri için mi onları serbest bırakıyorsun?'' şeklinde okumuştur. Sebep olaraksa İbni Abbas şunu söylüyor. Çünkü Firavun'a ibadet ediliyordu. O kimseye ibadet etmiyordu. İbni Abbas, Firavun'un ilahlığını kendisine ibadet edilen olarak açıklamış. Sonuç İlah kelimesinin Arap dilinde birçok anlamı vardır. Hem Allah hem Resulü hem de sahabe ilah kelimesini kendisine ibadet edilen anlamında kullanmışlardır. İlah kelimesini lügattaki diğer manalarında kullanmamışlardır. O zaman La ilahe illallah'ın manası ibadette Allah'ı birlemektir. Kişi bu kelimeyi söylediğinde Allah'ın dışında ibadet edilen bütün tavukları inkar edip, ibadet merci olarak Allah'ı kabul etmiştir. Ancak bir insan, sabahtan akşama kadar la ilahe illallah dese, ibadet kapsamına giren şeyleri Allah'a yapmazsa, bu ona fayda vermez. Günümüzde la ilahe illallah kelimesi yanlış tefsir ediliyor. Allah'tan başka ilah yoktur kısmına, Allah'tan başka yaratıcı, rızık veren yoktur anlamını veriyorlar. Doğal olarak yaratıcının rızık verenin Allah olduğunu bilen kişi Müslüman sayılıyor. Bu doğru değildir. Çünkü la ilahe illallahın manası bu değildir. Şayet la ilahe illallahın manası bu olsaydı, Mekkeli müşriklerin de Müslüman olması gerekirdi. Çünkü onlar da yaratıcının rızık verenin Allah olduğunu biliyorlardı. Mekkeli müşriklerin Allah hakkındaki itikatları. Kur'an-ı Kerim'de,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 Mutlaka Allah diyeceklerdir. O halde nasıl haktan döndürülüyorlar? Ankebut suresi 61. ayet. And olsun, eğer onlara gökten yağmuru kim indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti diye soracak olursan, mutlaka Allah diyeceklerdir. De ki: "Hant Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu akıllarını kullanamazlar." Ankebut Suresi 63. ayet. Bu ayetlerden yola çıkarak Mekkeli müşriklerin Allah hakkındaki itikatlarını şöyle özetleyebiliriz. Onlar yaratan da öldürenin, rızık verenin, kainatın işlerini düzenleyenin, duyguları elinde bulunduranın, yedi kat gök ve arşın sahibinin, her şeyin anahtarı elinde olanın, koruyan fakat korunamayanın, güneş ve ay elinde olanın Yağmuru yağdıran ve ekini çıkaranın Allah subhanehu ve Teala olduğunu biliyorlar. Fakat buna rağmen Müslüman sayılmamışlardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlarla savaşmış, onların cehenneme gideceğini söylemiştir. O zaman bunların hiçbiri la ilahe illallahın manası değildir. Günümüzde de la ilahe illallah denildiğinde insanlar bu manaları kastediyorlar. Böyle olanların Mekke'li müşriklerden farkı yoktur. Bu anlattıklarımız Yusuf Suresi'ndeki şu ayetin tefsiri mahiyetindedir. Onların çoğu Allah'a şirk koşmadan iman etmezler. Yusuf Suresi 106. ayet. İbn Abbas radıyallahu an bu ayet hakkında şöyle der. Onlara yeri ve göğü kim yarattı diye sorsan Allah diye cevap verirler. Fakat yine de Allah'la birlikte başkasına ibadet ederler. Davamızın sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid dergisinin 23. sayısında yayınlanmıştır.